Kardeşlerim, muazzez müminler Her dönemde bütün bağiler, tagiler, zalimler ittifak ettiler, icma ettiler Ehli imana, müslümanlara saldırdılar, zulmettiler Eğer İslam Allah Teala'nın dini olmasaydı belki bugün elinizde kuran Hakim olmayacak Belki bugün Ezan-ı duymayacak, duyamayacak Belki de çocuklarınıza Ahmet, Muhammed, Zeynep adını veremeyecektiniz. Belki İslam unutulacak. Belki sadece dinler tarihi kitabında o derste, o bir mevzu olarak, bir başlık olarak okutulacaktı. Bu kadar kalacaktı yeryüzünde. Fakat Cenab-ı Hak bütün tarihlere, zalimlere, bağilere karşı dinini, din mübin İslam'ı muhafaza etmiştir. Onlar ittifak ettiler, İslam'a saldırdılar. Her dönemde, her zamanda onun üzerine geldiler. Ev ev dolaştılar, kapı kapı dolaştılar, Hazreti Musa'yı aradılar. Beni İsrail'in erkek çocuklarını katlettiler. Allah'ın nurunu söndüreceklerdi fakat Cenab-ı Hak Musa'yı korudu. Hazreti Yusuf'un kardeşleri icma ettiler, ittifak ettiler. Falama dövübü bii ve icmego, in icgallu'u fi gıyabetül aldılar Hazreti Yusuf'u kuyuya attılar. Sonra başkaları geldiler, kervan geldi, aldılar ve şeravhu bi semanin baksin darahim maudu köle pazarlarında Allah'ın peygamberini Hazreti Yusuf'u sattılar. Züleyha Allah'ın nebisine, peygamberine tuzak kurdu. Fakat bütün bu engellemelere, bütün bu manilere rağmen Hazreti Yusuf'un rüyasının tahakkukuna engel olamadılar. اِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ ve كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ رَأَيْتُهُمْ li سَاجِد۪ينَ Hani o çocukken rüya görmüş babasını anlatmış On bir yıldız, ay ve güneş bana secde ediyor baba demişti Ve o gün geldi kardeşleri, annesi babası karşısında durdular, Yusuf'u selamladılar Yusuf'un sultan olmasına onu kuyuya atan kardeşleri engel olamadılar Hz Nuh'un yoluna çıktılar yakasına yapıştılar Allah demek yasak dediler Allah diyemesin dediler Hz Muhammed Aleyhisselatu Vesselam başını secdeye koyduğu zaman başına işkembe koydular Etak tuluğu ne raculenen Yakula Rabbim Allah dedi diye Musa'nın üzerine yürüdüler Aleyhisselam Hz Muhammed Aleyhisselam'ı darb ettiler Ama Allah'ın nurunu söndüremediler. Hendekler kazdılar Kadınları, çocukları, yaşlıları hendeklere attılar Kendileri de karşıya oturdular Oradan Müslümanların Allah diyenlerin yanmasını seyrettiler Keyif aldılar Allah'ın nurunu söndüremediler Yüridûne en yutfîû nurallâhi bi effâhihim Kalemleriyle, kürsüleriyle Makaleleriyle, kitaplarıyla, tiyatrolarıyla Tanklarıyla, uçaklarıyla Allah'ın nurunu söndürmek için Her zeminde, her zamanda Müslümanların üzerine öfke kustular, ölüm kustular Şimdi Mısır sokakları Tanklar köşe başlarını tutmuşlar Çatılarda, kollarında haç işareti olan keskin nişancılar Adı Ahmet olan, adı Muhammed olan Adı Zeynep olan, adı Fatıma olan ümmetin Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmet kadrosuna mensup olanların üzerine ölüm yağdırıyorlar, ölüm kusuyorlar Allah'ın nurunu söndüreceklerini zannediyorlar Musa'yı ortadan kaldıramayanlar Hz. Nuh'un tufan içinde gemisinin yürümesine engel olamayanlar Çatılardan, kolların haç işaretleriyle, ümmetin üzerine ölüm kusan eşkiyalarıyla. Allah'ın nurunu söndüreceklerini zannediyorlar Onlar da yanılıyorlar Ümmet yürüyecek Ahmetler yürüyecek Musalar yürüyecekler Muhammedler yürüyecekler Adeviye meydanlarında Dün onlar Mescid-i İman'a giriyorlardı Saf saf oluyorlar, namaz kılıyorlardı. Fakat dün namaz kılmak için girdikleri mescidi imandan tam 250 şehidin tabutunu çıkardılar. Camilerde şimdi namaz kılmak için giren kardeşlerinizin tabutlarını çıkarıyorlar. Eşkıyalar onların üzerine ölüm kusuyorlar. Sokak başlarını tutmuşlar. Katlediyorlar, ölüm anında nutku tutulanlar Hani son nefeste Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın ''Men kâle lâ ilâhe illallah dehalel cenne'' Kelime-i tevhidi söyleyenler cennete girecekler. Yani son anında söyleyemeseler de imanı oraya kadar fiiliyle taşıyanlar, onlar da cennete gidecekler. Fakat onlar zannediyorlar ki dilleriyle de söylemeleri gerekir, Konuşamıyorlar bir kalem istiyorlar ve ilaç kutusu ilaç kutusunun üzerine Son anlarında nefeslerini teslim etmeden kalemle La İlahe illallah Muhammed Resulullah yazıp da ruhlarını teslim ediyorlar Şimdi orada Zeynepler, Fatımalar, Ahmetler Hazreti Muhammed'in bayrağını muhafaza ediyorlar İkrime gibi Men yubayu alel mağut Ölümüne Hazreti Muhammed'e teslim olanlar gelsinler. Şimdi Adeviye meydanında, şimdi Nahda'da Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın sancağına sadakat vaktidir diyorlar. Nuseybe gibi kadınlar meydanlarda sanki Uhud'un nesibeleri ya da Nuseybeleri Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselama imana, Kur'an'a, taa neden eşkıyalara eşkiyalara karşı onlar göğüslerini siper etmişler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davasını, sancağını, bayrağını koruyorlar. Hani Ashabu'l Uhdud'u anlatıyor ya Kur'an-ı Kerim. Bu til Ashabul Uhdud annar zati'l vakud izhum alayha ku'ud ve hum ala bil mu'minin Onlar da hendekler kazmışlar. Müslümanları, kadınları, çocukları hendeklere atıyorlar. Ateşte yakıyorlar, kendileri de yukarılarda, amfiteatrolarda onları seyrediyorlar. Paris seyrediyor, Londra seyrediyor, New York seyrediyor. Anneler, Fatımalar, Zeynepler ağlıyor Mısır'da. Bu dünya tersine dönecek. Yine bu ümmetin sahipleri gelecek, Fatihler gelecek, Yavuzlar gelecek, Abdülhamitler gelecek. Mekke'den ağlayarak çıkan Musablar, Medine'ye Mekke'den ağlayarak çıkanlar, Mekke'ye gün gelecek Hz. Muhammed'in sancağıyla, zaferle girdikleri gibi, yine ümmetin şehirlerine zaferle girecekler, yine kasvaların üzerinde fetih sureleri okunacak Allah'ın inayetiyle, onlar bütün camileri yıksalar, bütün Kur'an'ları yaksalar yine Allah'ın nurunu söndüremeyecekler Firavunun, Nemrud'un, Karun'un yapamadığını bunlar da yapamayacaklar Onlar helak olacaklar, onlar yok olacaklar Hani Hasan el-Benna'yı şehit ettikleri zaman Onun tabutunu taşıyacak tek bir tane erkek bulamamışlardı Tankların arasında dört tane kız kardeşi onun tabutunu Bir gece kabre kadar taşımışlardı Eğer bütün Ahmetleri, Muhammedleri Mısır'da şehit etseler ya da hapse tıkasalar Hz. Muhammed'in davasını Uhud'da koruyan nesibeler, müseybeler yine onlar kardeşlerinin Muhammed'lerin tabutlarını ellerindeki Kur'an'ı, Hz. Muhammed'in bayrağını taşıyacaklar Allah'ın nurunu söndüremeyecekler buna engel imanın yürüyüşüne engel olamayacaklar kardeşlerim Peki bize düşen ney? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ عَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اَوْلِيَاهُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Yahudileri, Hristiyanları görüyorsunuz. Onları dost edinmeyin. بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Onlar birbirinin dostu. Her zamanda, her zeminde size karşı ittifak ettiler. Yine ittifak halinde. Krallar, Melikler, şunlar bunlar, Amerika, New York, Paris, Hepsi aynı yerdeler. Müslümanlar tabut taşıdıkça Londra'da onlar keyiften dans ediyorlar, eğleniyorlar. Fakat bu dünya tersine dönecek, Allah nurunu tamamlayacak, yeniden Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı dalgalanacak, size düşen kardeşlerinizin yanında yer almak. Seher vakitlerinde ellerinizi kaldırıp, ''Ya muntakim, ya kahar, ya cebbar, ya muktedir, ya mugis olan Allah'ım'' Hazreti Nuh gibi ellerimizi kaldırdı. Takatimiz yok, gücümüz yetmiyor. Yani Hazreti Nuh gibi. "Qalarabbi lahtedar al arz min el kafiri diyara? Bunlardan yeryüzünde bir tane bırakma. Bunları kahreyle Allah'ın diye Cenab-ı Hakka dua dua iltica etme. Kardeşlerinizin yanında, onlarla birlikte en azından dua saflarında durma vakti. Fakat bunu da engellemek isteyenler var, bazı televizyon şehleri çıkıyorlar, ekranlarda diyorlar ki onların bütün mesaileri Ebu Hanife gibi, Malik gibi ya da Şahın Nakşibend gibi meşayıhe sebbetmek, onları tahkir etmek öte taraftan kardinallere ekselans demeye memur olan birileri çıkıyorlar diyorlar ki sokaklarda toplanmayın. Kardeşleriniz için ihtima yapmayın. Böyle ihtimallar, sokaklarda toplanmalar vesaireler İslam'da yoktur diyorlar. Şimdi Kur'an-ı Hakim, efendimiz Aliye ve vesselam'ın sünneti, Allah Resulü'nün hayatı ise onları tekzip ediyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bayram sabahlarında menahaya çıkıyor ve buyuruyorlar ki kadınlar da gelsinler. Özel hallerinde olanlar da gelsinler. Namaz kılamayanlar da gelsinler. Arka taraflarda dursunlar. Ümmetin çokluğunu göstersinler. Azametiyle küffarın gözünü yıldırsınlar. Hani haca gidiyorsunuz. Kabe-i muazzama etrafında. Eğer sonrasında sağ yapacaksanız tavaf ederken İlk üç şaftta remel yapıyorsunuz, yedisinde ise izdiba. Neden Allah Resulü Aleyhisselam yaptılar ve neden siz yapıyorsunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Umratul kadayı yaparken, Mekke müşrikleri, artık bundan sonra onlar bizim karşımızda duramazlar. Cılız hale geldiler dedikleri zaman, Allah Resulü remel yapın. Musabakada güreşçiler, Karşıdaki rakibe nasıl meydan okurlar siz de öyle yürüyün ayaktayız deyin Allah'ın bayrağını sancağını taşıyacak kadar Kudretimiz kuvvetimiz varın deyin bütün dünyaya sonra omuzlarınızı açın pazularınızı gösterin 7 şafta tavaf ederken omuzlarınızı açıyorsunuz diyorsunuz ki biz bu kollarla Allah Resulü Aleyhisselam'ın sancağını taşımaya muktediriz işte meydanlara Meydanlara çıkıp Müslümanlar bunu söylüyorlar Biz Mısır'dayız, biz Nahda'dayız, biz Adeviye meydanındayız Allah Resulü Aleyhisselam'ın yürüdüğü noktalarda Hz. Muhammed'le beraber Aleyhisselatu vesselamla yürüyoruz En azından sizin adınıza, bizim adımıza orada mücadele eden Kardeşlerimiz adına meydanlarda istima olup işte yanınızdayız Samsun'dan İstanbul'dan Mısır'a kardeşlik köprüleri kuralım Neden kuralım? Çünkü 90 yıl önce Çanakkale'ye dedelerinizi şehit etmek için gelenlerle Mısır'da kardeşlerinizi şehit edenler aynı merkezden idare ediliyorlar Siz Türktünüz diye Çanakkale'ye dedelerinizi şehit etmeye gelmediler Müslümanlığınız diye üzerinize dedelerinizin üzerine ölüm yağdırdılar Şimdi onlar Mısırlı, Suriyeli, Hamalı, Kahireli diye Onların üzerine ölüm kusmuyorlar onlar dedeleriniz gibi Müslüman diye onları katlediyorlar, onları şehit ediyorlar O halde adeviyedeki dava sizin davanız Çünkü orada şehit olurken şehadet parmağını kaldıranlar Ellerinde Allah'ın kelamını taşıyanlar Onların da adı sizin gibi Ahmet, onlar da sizin gibi Muhammed. Onlar da sizin gibi iman camiine namaz kılmak için girmişlerdi. Ne kadar onların yanında duruyorsak işte o kadar Müslümanız. Ne kadar onların derdini yüreğimizde misafir ediyorsak Allah Resulü Aleyhisselam'a işte o kadar yakınız.